Acılar sırdaşım, çile yoldaşım Kalbimin içine damlar gözyaşım Gördün mü halimi can arkadaşım Kimseler anlamaz ben ne haldeyim Gördün mü halimi can arkadaşım Kimseler anlamaz ben ne haldeyim Alev alev yanar benleyim özüm Medine'yi bir kez göreydi gözüm Günahım hayli çok, karadır yüzüm Kimseler anlamaz, ben ne haldeyim Günahım hayli çok, karadır yüzüm Kimseler anlamaz, ben ne haldeyim Mabbetler huzuru Aşkı ilacım Resuldür sultanım Benim baş tacım Herkes gibi şefate muhtacım Kimseler anlamaz Ben ne haldeyim Herkes gibi şefaat mahتاجım kimseler anlamaz ben ne haldeyim çöller mekanımdır gece sırdaşım zaten dumanlıdır arayan başım gökte uçan kuşlar olur yoldaşım Kimseler anlamaz ben ne haldeyim Gökte uçan kuşlar olur yoldaşım Kimseler anlamaz ben ne haldeyim Bir kervan gidiyor ben de gideyim Herkes önde gider, ben gerideyim Resulün aşkıyla feryat edeyim Kimseler anlamaz, ben ne haldeyim Resulün aşkıyla feryat edeyim Kimseler anlamaz ben ne haldeyim Resulün aşkıyla feryat edeyim Kimseler anlamaz ben ne haldeyim